Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Konuğumuz bugün e, uzaklardan, e, Erzurum'dan e, Ahmet Sarı Hoca. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba, hocam. merhaba. Evet, e, Ahmet Hoca e, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak e, evet. çalışıyor. E, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bugün kendisiyle çok sayıda çalışması var ama biz bugün kendisiyle utanç edebiyat ve utanç kitabından bahsedeceğiz bu kitap Ketebe yayınları tarafından yayınlandı alt başlığı Franz Kafkan'ın davasından hareketle edebiyatta utancın arkeolojisi ee, hocam bu e, kitap e, yani utanç meselesi benim de uzun yıllardır kafamı kurcalayan bir mesele aslında ve edebiyatta utanç meselesini de çok e, düşünmüştüm e, ve gerçekten burada sizin dava üzerinden ki biz de sanırım sohbetimizi daha çok dava üzerinden Kafka'nın davası üzerinden e, yapacağız e, sizin kitabınız e, bir nevi frasmanlar şeklinde ilerliyor aslında. Ay. Aynen. Mesela ben e, kitabı ilk çıktığımda okumuştum baştan sona. Bu kez böyle şey yaptım okurken. Farklı bölüm okumayı denedim. Yani kitabı açtım hmm. ve neresi denk geliyorsa oradan okumaya başladım. O da hoşuma gitti. E, bilmiyorum bunu planladınız mı? E, kitabı bu şekilde e, kompoze etişmek özellikle tercih ettiğiniz bir şey miydi? E, oradan başlayalım ve e, sonrasında çok, çok... da utanç ancak böyle mi yazılabilirdi <gülüyor> diye devam çok, ediyor. Çok teşekkür ederim Seyhan Hanım. Siz, sizin gibi çalışkan, bir yazardan bunu duymak bizim için onurdu Seyhan Hanım. Biz de Erzurum'dan, sizleri takip ediyoruz maşallah. Rabbim şey yapsın, güç versin bu anlamda. Sizlere de, bize de, herkese bu minvaryuzde güç versin. Son üç şey demleri kitaptan beri bu edebiyat ve suçla başladı bu. Geç edebiyat suçta dört şey işte mesul karakteri Santiago Nazar karakteri e, Gregor Samsa karakteri Raskolnikov olmak üzere dört karakteri e, bu minvali e, parçalara parçalar, ele almamıştım ama son iki kitapta e, diyebilirim. Son iki kitap hatalı oldu. Son iki kitapta fragmenter bir şeyle e, metni koordine edeyim dedim. Yani e, bizim e, diyelim ki Alman felsefesinde Nietzsche'nin işte metinlerine bakıldığında Novalis'in metinlerine bakıldığında e, orada fragmenter e, şey yazım tarzı ee, var, göz, gözüküyor. Ama e, elbette bu fragmenter yazım tarzı birinden kopuk ve e, bütünden şey, ayrı parça parça yazılmış şey düşünülmesin e, Eninde sonra şey gidiyor, atapotun kolları gibi e, bir bütüne doğru sarkıyor şeyler e, çözümleme. Klasik e, anlamda bir şeyi baştan sonra çözümleyebilirsiniz. Zaten bunu edebiyat ve suçta kotarmış yapmıştım. Ama bir de şey parçalı bir şekilde farklı farklı şeylerden e, bakış açılardan farklı farklı e, perspektiflerden, sinematografik şeylerden, sahnelerden yani pencereyi bütüncül olarak görmek yerine küçük küçük e, pencerecikler halinde e, acaba meseleye bakma imkanımız e, var mı diye e, düşündüm. Ve e, o minvalde hareket ettik. Tabii okumalar şeyde devam etti. Yani e, yazma süreciyle birlikte e, işte diyelim utanç üzerine e, okumalar da bir anlamda devam ediyordu. E, ve şeyler de e, fragmenter bölümlerde. E, zamanla e, artmaya da devam ediyordu. Yani almayadan mesela sipariş ettiğim kitapların gelmesiyle bağlantı olarak onların son, e, kitabın sonuna doğru e, eklemlenme durumu e, vesaire. Yani e, fragmenter yazma tarzını elbette e, tasarlamıştım. Ama e, hangi bölümün, e, hangi şeyden önce olma durumu üzerine öyle tek e, şey de yoktu. E, sistematik bir e, yoktu. O biraz daha Tesadüfi bir, bir, bir, birbirini takip etti. birbirini eklemlendi. Ee, güzel şeyde dediğim gibi parçalı güzel bir metinde e, çıktı dediğiniz gibi. Ee, benim mesela Seval Hanım e, yıllarca o şeyin sonu, dava e, metninin sonunda hmm. iki şeyi cellatçayı götürdüğünde, e, Yusuf Kaya'yı götürdüğünde e, taş ocağına e, orada işte bıçakla öldürmeden önce ee, yanak yana veriyorlar bir köpek gibi sanki utanç öldükten sonra da devam edecek bir şeyi e, zihnimi e, çok meşgul etti bu mimvarlısı. Allah Allah bir insan öldükten sonra utanç nasıl devam edebilir? Yani öyle bir duygu durum ki öyle bir yoğunluklu bir duygu durum ki e, insan artık ölmüş e, bir anlamda e, canı kabz gitmiş e, utanç nasıl şey e, bir insanın varlığından on daha sonra sarıkabilir düşüncesi üzerine daldığımızda. Martin Buber okumaları, derinlikle sofik okumalarla vardığımız netice, Emanuel Levinas okumaları, e, Tevrat Bağda, utancın aslında bizim İslami kültürdeki anlayışta da, utancın aslında yeryüzüne bağlantısı elbette var, insan oluşturup bağlamında yeryüzüne bağlantısı var ama utancın cennetten e, Hazreti Adem'le de, on, yani köken şey, e, duygu olduğunu da e, gösterdi bize. E, dolayısıyla insan dünyaya daha var olmadan cennette, yasak meyve yediği için yüzünde o kızarıklığın hatta peygamberler tarihinde şeyin Adem'in uzun bir süre gökyüzüne bakamadığı utancından gökyüzüne bakamadığı dilendiriliyor O utancın öte dünyada Almanlar Ua diyorlar köken duygu olarak Ua Gefür olarak var olduğunu biliyoruz. Aynen merak duygusu gibi, aynen şeytandaki, iblisteki haset gibi bu anlamda dünya daha yokken bazı duyguların orada olduğu tezi üzerine yöneldik ve oradan şeyler çıktı. İşte Kafka'nın Martin Buber'e okumalarından, işin felsefi background'ından, Nietzsche'ye kadar alabildiğince şey, utanç çeşitlemeleri, Ulus kadar sarkan, utançının bir anlamda etiyolojisi çıkmış oldu. Ama temelde dediğim gibi o aks, dava dava ekseninde, davanın son sahneleri ekseninde, o alana şey dönüş ve onun içinde dönme duygusu egemendi Öyle söyleyebilirim. Aklıma gelen şey bu minvar üzere bu Batı'da postyapısal felsefede kısaca bu duygular çok iyi kodarlabiliyor. Mesela ben Badiou'nun metinlerini, Emmanuel Levinas'ın metinlerini çok iyi biliyorum. Postyapısal felsefede Hegel'in yaptığı gibi Haydi gelin yaptığı gibi kült metinler ortaya çıkarmıyorlar. Küçük bir duygu durumunu alıyorlar, 30 sayfaya bir şey, hem de şiisel dille, Delida gibi, şiisel bir dille kotarıyorlar ve ortaya çıkarıyorlar. Yani bundan kompleks de duymuyorlar. Babayı biraz daha şey yapayım, kürtleştireyim, anlaşılmaz kılayım derdinde değiller. Dolayısıyla o da bir anlamda şey oldu benim için çıkış gayesi oldu. Edebiyat temel şey olsun. Edebiyat eleştirisi temel nosyon olsun ama yeri geldiğinde Ahtapot'un kolları gibi o utanca farklı farklı kullarlardan akıp davanın sonundaki o sahneyi, epilogdaki o sahneyi nasıl açma imkanına sahip olabilirim? Bir anlamda onun da izi sürülmüş oldu. Öyle söyleyeyim. Evet aslında bir... Aslında şey... E... Aslında şey, edebiyat ve suça özür dilerim, ee, edebiyat şeyi e, davayı edebiyat ve suç olacak mı bu Yani dört, felaketin kapısını dört defa çalan e, temel hukuk metinleri mesela şey hukuk fakültesine gittiğinizde Raskolnikov'u öğrenciler okurlar şeyi e, yabancıyı e, okurlar mehaso karakterini çok iyi e, bilirler okurlar edebiyat ve hukuk arasındaki bir anlamda bağlantı bu e, Josef K da bu anlamda dava da orada çok e, iyi giden e, o, e, işte devletin e, bürokrasinin Yüzef K'yı cenderesine alması, sıkıştırması, onun suçsuzluğu üzerine tezler kolaylıkla dizilebiliyor. Bu kitap aslında edebiyat ve suç metnini iki sene önce kalem aldığım metne şeyi Yüzef K'ya alacaktım. Ama şey K'nın işte çok çok geniş olması, çok çok derin olması hasebiyle, Almanya'da hakkında uçuşturulacaksınız metinlerin de yazılması hasebiyle, e, bu e, olabilir e, e, bir kitap olabilir düşüncesiyle, belki de Türkiye'de bilmeyen e, değişim dönüşümü. E, Gregor Samsa'sını şeyi aldık, elbette suç balamda e, o, o şeyi aldık, e, dörtlemeye aldık ve ona açma imkanı sahip olduk çünkü şey yok genelde. Oraya baktığımızda e, Gregor Samsa'nın e, Allah Allah ne suç işlediği yüzlerine e, metine dayalı ancak spek, spekül, spekül, spekülatif şeyler e, katarma imkanına sahibiz. Bunun üzerine de Germansik camiye çok çok şeyler. E, otarıldı e, veriyordu. E, öyle söyleyeyim. Evet e, hocam e, kısa bir öğren evet. e, Ne çalalım? Tamam. Bugün ne istiyorsunuz? E, müzik seçmiştiniz. E, ben, ma, aynen. Seçmiştim. Ma, ma, Marjan Fersadın Huni seçmiştim. Çok düşündüm. Allah Allah nasıl bir şey olsun. En sonunda slow bir şey olsun. E, rahat bir şey olsun dedim. <gülüyor> e, evet. Şey varsa eğer çalma imkanınız varsa Marjan Fersad'tan Huni e, talep eder isterim. Çok teşekkür Tabii. ederim. Çok teşekkür ederim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ahmet Sarı ile birlikte Edebiyat ve Utanç e, kitabını konuşuyoruz. Bu e, Ahmet Hoca'nın e, kitaplarından e, birisi. E, ve e, ilk bölümde kitabın fragmanlar şeklinde yazılmasından ve bu kitabı ilham e, eden e, Kafka'nın davasının infaz sahnesi. Ee, ve bu infaz sahnesinden yola çıkarak bir duygu durumu üzerine çeşitlemeler ve düşünmelerle oluşan bir kitap olmasından bahsetmiştik. Ee, şimdi e, hocam e, bu e, gerçekten kitabın e, sonundaki e, infaz sahnesi e, son derece düşündürücü. Zaten siz kitabınıza bu infaz sahnesi üzerine ne kadar kafa yorulduğunu da e, dahil edip üstelik ...görsellere de yer veriyorsunuz. O görseller de çok etkileyici. Evet. Onlar da... ...mesela onların da bu kitapta bir arada sunulması... E, ...metinlerle birlikte çok... E, ...birçok... E, ...çağrışımı da beraberinde getiriyor. Şimdi... E, ...bu Kafka'nın metni... E, ...acaba... E, ...utanç meselesi... E, ...siz e, şeyden, şeyden de bahsettiniz ya... ...ben edebiyat ve suçu almadım bunu. E, ayrı bir kitap olarak düşündüm. Çünkü burada aslında... E, utanç bağlamında suçla farklı bir ilişki de kuruyor e, Kafka ve Kafka'nın yorumcuları da aslında. Yani bu son sahne üzerinden e, yani o utancın kime ve neye ait olduğu üzerine de bir sürü çeşitleme var aslında. E, bu Kafka'nın e, Kafka'nın yani Kafka yazdığı gibi metinlerle birlikte mümkün olabilecek bir şey mi? E, ve gerçekten bu infaz sahnesi ee, sizce de suçun e, ve e, utancın e, kiminle ve işte hatta arınmanın ya da arınmamanın bazen bir arınmamak evet, doğru, olduğunu doğru, söyleyenler doğru, e, doğru. var buna. Yani utanç duygusunun bu kadar hani üç cümleyle evet, neredeyse tabii, tabii, sonunda doğru. bu kadar dinmiş bir literatüre açılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Çok teşekkür ederim Sıralı Sıral Hocam. Ya şey... E Beni de büyülleyen e, aslında e, bir kö, tırnak içerisinde bir köpek gibi e, sanki utanç öldükten sonra da devam edecekti e, duygusunda. Josef e, K'nın tüm metinler içerisinde diyelim ki işte e, birinci bölüm birinci bölümde e, biraz daha yasalara karşı lakayli davranışı, şeyleri Tİ almaması, e, kendisine gelen tüm e, hukuki şeyleri e, Tİ almaması. İkinci aşamadan sonra mesela e, bu taş ocağına gittiği e, dönemlerde artık şey kendini bıraktığını, kendini saldığı, kendini saldığını, neredeyse hukukla aynı eleştiği, özdeşleştiğini artık. Ayak şeylerini, adımlarını celladların ayak adımlarına bile uydurduğunu, bizatihi artık ölmeyi istediğini, kendini kurban ettiğini. Hazreti İsmail'in, İbrahim'in bıçağına kendini kurban edişi gibi kurban ettiğini de dile var. Sorun şeye daldığımızda metnin işte derinlemesine okumasına girdiğimizde ee, belki de e, Mark kırmızı Pazartesinde e, işte Dostoyevski'nin e, tefeci kadını Baltayla bilerek öldürmesine ve evet, bu, bu, bu kesin katil dediğimiz aşamada e, orada bile okurlara öyle bir e, büyük yazarlık e, örneği gösterip e, okurlara hala onun suçlu olup olmadığını bizlere şey düşündürmesi. Yani Marquez bunu Kırmızı Pazartesi'nde çok iyi kotarıyor Kimin suçlu olduğu e, duygusunu hala derinlikli etütlerde bile bilmemek imkanına sahip değiliz. Gregor Samsa'da hakeza. Belki o yüzden e, seçilip alındı. Ve iyi bir yazarlık örneği de e, önümüze sürürdü. Yazar e, öyle e, profesyonelce metnini şekillendiriyor ve ölüyor ki e, cellatların bile e, yani Raskolnikov'un bile hukuki hukuk fakültesini okuması, suç üzerine adına onun makaleler yazması, tammedian bu işi gerçekleştirmesi ama kendi tezine baktığımızda Napolyon'un binlerce insanı öldürmesi ama katil olarak addedilmesi üzerine, addedilmemesi üzerine, kendisinin tefeci kadını üstelik yani St. Petersburg'da insanlar zulüm görürken parayı elinde bulundurması, zenginleşme çabası, hatta cennete gitmek için var olan parayı kiliseye tahsis etmesi üzerine sadece bu dünyada zenginliği değil, öte dünyada da Yine barsırlığı ve zenginliği ön plana çıkararak kendine ait bir e, ahlaki şey oluşturması babında e, okurlar Raskolnikov da e, haklı görüyorlar. Katil olmasına rağmen. Bir zatıyı, e, baltayı e, alnına vurmasına rağmen tefeci kadının. O minvali üzere e, kendi şeyinden kaynaklı bu. Ve şeydi de böyle. Yozef Kada da öyle. Kafka öyle hileler kotarıyor ki işte birisi Yozef Kaya iftira atmış olmalıydı. Çünkü hiçbir şey yapmadan bir gün tutuklandı e, cümlesinden. Hiçbir şey yapmadan bu işte altı çizmesi gereken yerler. E, birisi iftira e, kelimesi. Hiçbir şey yapmadı e, sözcüğü. Birinci bölümde bizi bu minvar şeylere şartlıyor. Ama e, metnin derinlemesine daldığımızda o gün sabah kahvaltısından ön, önce e, bir elmayı yemesi. E, yasak meyveyi yemesi. E, metnin sonunda o, o iftiranın ancak fragmanlarda Cem yayınlarına çıkan bir yargıç fragmanı vardı hatırlayabildiğim kadarıyla. Ee, arkadaşıyla el ele tutuşması. Buradan da homo erotik bir suç işlediğine dair. Homoseksüel cinsel e, suç işlediğine de banka müdürünün bunları el ele görmüş olması ve iftirayı banka müdürüne kotarması. Yani fragmanlar Kafka'nın metni çıkardıktan sonra e, gerçi çıkarma imkanı sahip olmuyor buna ama Cem yayın evinin diyelim ki, kitaplarının sonuna koyduğu yargıç fragmanlarına bakıldığımızda ee, o iftira e, açılış cümlesinin daha derinlikle a, anlaşıldığı ortaya çıkıyor ee, burada. O iftira biraz daha açımlanıyor. Banka müdürünün bu işi yaptığını, onlara iftira attığını. Ee, gerçi el ele tutuşmanı, iki erken el ne tutuşmasını neye üzerine e, Kafka bizi de tuzağa düşürüyor. Ama sorun şu, eğer tazikatli bir utanç varsa, ne diyeyim, bir tövbe varsa... İnsan öldükten sonra bile, yani dünyada yaşantı belki de insanın en önemli şeylerinden birisi, utancı eğer şeyden öyle kadimse ve şeye, kendi ölümünden öteye kadar gidebiliyorsa, bir anlamda art, arınmış, durulmuş ve affedilmiş olması gerekiyor Kafka'nın. Böyle de düşünmemiz gerekiyor. Burada da bize şey yardım ediyor, İlyas Kanettin'in dava, öteki davasında Kafka'nın hemen hemen tüm eserlerinde ilkin bir insan oluşluk, Yozefka'da olduğu gibi ya da şey Gregor Samsa'da olduğu gibi, özür dilerim. insan oluştuk, sonra hayvan oluştuk. İşte böceğe şey, e, dönüşüm. Sonra da şey oluştu Almanlar Ding diyorlar. E, işte yatağın altında süpürgeyle toparladığımız bir nesneye dönüştüğü. Ve sonra da bir ışığın gözükmesi. Hemen hemen tüm metinlerinde aşçık çambazında, aşçık sanatçısında, e, efendime söyleyeyim yasa kapısının önünde, kanun kapısının önünde hemen hemen tüm bu e, unsurları orada da görebiliyoruz. Dolayısıyla Yozefka'nın e, taş ocağına götürülmesinin de bu minvali üzere ışığı görmesi, yani o nuru görmesi, bir anlamda Tanrısal Kayra'ya erişmesi e, anlamında şey yapanlar da, yorumlayanlar da var. E, utancın e, şiddeti, e, mesela e, şeyi, o, onu şey yapıyor, onu kurtarıyor. E, sinemadan işte e, Bergman'dan e, bir şey verdim, Scanning filminin e, şeyini gördüm, e, verdim şeye, metne. Orada e, Bergman şeyi çizmiş, e, utanç kelimesinin üstünü çizmiş. Ee, filmde kapak olarak da geçiyor bu. Ee, yorumlayanlar e, e, Bergman'ın e, iki karakterinin entelektüel karakterlerinin kendi e, şahsiyetlerini kurtardıklarını ve utancın üzerine çizdiklerini dinlendiriyorlar. Ama şeye baktığımızda Yusuf e, Kaya baktığımızda kesinlikle kesinlikle bedenini şey yaptığını e, teslim ettiğini kişilik ve karakterini teslim ettiğini utancını kendinden sonra yaşattığını yani Bergman'ın tezine tam e, ters e, bir e, karakterle insan oluştuk, varlık durumunu ortaya koyduğunu da dinlendirenler var. Yani şeyler e, olumlu. Joseph Kağan'ın bu minvalde Yermanist camiada da e, okuyabildiğim kadarıyla yorumlayanlar e, aynı şey e, Faust'un e, Mefisto Feles miyendi, Faust miyendi tartışmasına dönüyor bu anlamda ama Yosef Kağan'ın e, kendi bedeninden, ölümünden sonra taşan utancının e, bir gönderisinin olması gerektiğini, bunu da Allah olması gerektiğini yani utanç er olarak bir yere gidiyorsa e, bu mektubu alacak birisinin de olması gerekiyor bu mümbarlarda. Onun Tanrı'ya zati eriştiğini, Tanrı'nın da o mektubu kabul ettiği e, direktif ortaya çıkıyor ya da tezi ortaya çıkıyor. Öyle söylenebilir. Yani aslında şey gibi bir taraftan düşündüğümüzde bütün bu yorumlar ben de onu düşündüm mesela sizin kitabınızı okurken. Aslında Joseph Kahn'ın bu infaz sahnesinin ardından utancın devam etmesi ve hani metnin utançla bitmesi aslında e, masumiyetin ki siz de bahsediyorsunuz. Tabii, tabii, Masumiyet tabii. meselesini tabii. E, doğrudan e, gönderme yapan ve aslında e, masumlukla başlıyor kitap. Anlatıcı bize, e, sizin de dediğiniz gibi masum olduğunu iddia ediyor aslında. Ya da hissettiriyor bize ama e, bir süre sonra sözü tamamen metin kendisine. Yani yasaya Doğru. bırakıyor aslında. E, onu savunamaz hale geliyor. Ve savunamadığı son noktada da aslında ben kendi kahramanımı bile savunamıyorum. O yüzden bu utanç tabii, tabii. burada devam etsin. Tabii, tabii, tabii. Sor, o pe penceredeki, penceredeki o dua sahnesi de yani infaz edilmeden önce e, karşı pencerede bir sürüyet görüyor işte. E, acaba e, bir kişi mi o yoksa komple toplum mu? Gabriel Garza ve Marquez'in işte herkesin cinayeti bildiği e, geçen günlerde Aşkar Ferhadi'nin TRT iki de şeyi vardı. Everybody knows, it. herkes biliyor şeyi vardı. Yani aynen bu mümkün Acaba cemiyet mi o? Ee, ya yardım etmeyen sadece insanteki değil, komple bir e, toplum mu, güruh mu, cemaat mi, insanlık durumu mu e, Heidegger'in man dediği tırnak içerisinde o kavram mı? E, ya da şey, e, bizatı Tanrı'nın tanın, kendisi mi? Ona yardım edip de edemeyen e, o şey, ya, e, penceredeki süret, oraya da şey yapanlar var. E, tabii e, çok geniş, e, etütler kotarlabilir evet. ama vaktiniz varsa e, hocam, e, evet. davranmak istemiyorum. <gülüyor> Son iki dakikayı ben de gördüm bu minvarizi. E, dolayısıyla şey e, belki başka zaman derinlikli evet. etüt etme imkanını bulabiliriz. Öyle söyleyeyim. E, evet. program e, gerçekleşir, konuşuruz. Evet. Hı -hı. Şimdilik e, sizin e, kitabınızdan yola çıkarak dinleyicilerimize belki yeniden Kafka okumayı, ilham etmeyi temenni işte, edelim. E, çok teşekkür ederiz Ahmet Sarı'ya. Ben hocam. teşekkür ederim Seval Hanım. Çok memnun oldum. Çok ben te çok teşekkür ederim. E, herkese boğbol selamı üyesi Erzurum'dan. Soğuk Erzurum'dan herkese boğbol selam. Kolay gelsin. Diye. Sağ olun. Kolay çok gelsin. teşekkür ederiz. E, bugün e, programımızda Ahmet Sarı'yla Edebiyat ve Utanç kitabını konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gelsin, kolay gelsin. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar